ve ale ikvanı min alnbiyin ve almerselin. Subhanak la ilm Ve yesserli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 ve bellana resulühü'n Nebiü'l Haşimi kul kerim. Ya ilah'al alemin zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile menevver eyle. Şeytan aleyhi maieste'nin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Nufusu emmare'nin bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi tarih-i müstakimde Kur'an-ı Müsü'l-Beyana hizmete muvaffak eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şeref ile şerefiya beyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanına ederek Melaike-i Kiram'ın vazifelerine dikkatinizi çekmiştim. Anne karnında çocuğun geçirdiği çeşitli tavırlar ve tafralar bunlara Melaike-i Kiram'ın müdahalesinden zerreler alemindeki nizama müdahale ve alkışlamasına kadar ondan sistemlere kadar müdahalesine dikkatinizi çekmiştim insanın ameline müekkel melaike-i kiram var. İnsanın anne karnındaki durumunu yer yer takip eden, müşahede eden, alkışlayan Cenab-ı Hakk'ın icraatının müşahidi melaike-i kiram var. Bizim defterlerimizin muhafızı melaike-i kiram var. Vefat ettikten sonra kabirlerimizin başında ta kıyamete kadar bizim için tesbih, tahmid ve tekbir alan, istiğfar eden melek-i kiram var. Zerratı ı kainat adedince belki o kadar nevide melek-i kiram var. Melekut aleminin temsilcileri, Cenab-ı Hakk'ın kudret, irade ve meşiyetinin temsilcileri ve alkışlayıcıları. Ve en sonunda da geçen dersin zikir meclislerine, fikir meclislerine hak ve hakikatın müzakeresi meclislerine, hahişkar, arzulu, teşne, melaike-i bulunduğuna ayrıca dikkatinizi çekmiştim. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bezzar'ın kaydettiği bir hadisi şerifte buyururlar ki, yeryüzünde Allah'ın seyyar melekleri vardır. Seyyaratan tabiriyle ifade ediyor ki, yeryüzünde dolaşır dururlar Bunlar. Zikir halkalarını, Allah'ı andıkları halkalar insanların, Allah'a ait mana ve hakikatlerin müzakere edildikleri halkaları buldukları zaman, yerlerini bulmuş gibi orayı kuşatırlar. Taa semalara kadar o mıntıkayı doldururlar. Ve sonra ellerini açar şöyle derler. Ya Rabbi senin kullarından bir kısım kullara geldik. Onların vasıfları şunlar. Yetlûne kitâbek ve yusallun ala nebike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve yuazimun alaek au senin kitabını dillerine birdi zeban etmiş tekrar edip duruyor tedris ediyorlar müzakere ediyorlar kelami ilahinin dekaikine nüfuz edebilmek için kitabı ilahi tedris edip duruyorlar ayati tekviniyeyi kitabullah'ta müzakere ediyorlar senin Habibi Edibin Hazreti Muhammed ve Vesselam'dan bahisler ediyorlar. Selatı selam okuyorlar. O şanı Yüce Nebiyi emcedi temcid ediyorlar. Tazim ediyorlar. Ve senin nimetlerini de tazim ediyorlar. Bizi tepeden tırnağa nimetleriyle perverde eden Allah'ımız diye sana karşı tazim duygusuyla dolup taşıyorlar. Biz senin böyle bu türlü kullarına geldik diyorlar. Cenab-ı Hak benim rahmetimle çepeçevre sarın onları buyuruyor. Onlar öyle bir cemaat ki onların içinde celisi şaki olmaz. O cemaatle oturup kalkan dünya ve ahirette talihsiz ve bedbat olmaz. Dünya ve ahireti mesuttur onun. İbni Revahe ashabı Kiram'dan radiyallahu anhum mütenin kahramanlarından dili ve kılıcı nafiz bir insandı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sevkul ceyş vasifesi tevdi buyurduğuna göre askeri idare ve kabiliyeti fevkaladeydi zira kendisini Halid bin Velid'in önünde kumandan tayin etmişti ve aynı zamanda Yaman ve Yavuz söz söylerdi Ortaya attığı her söz bir sürü kafiri dilgir ederdi. Dili de o kadar keskin ve yaralayıcı idi. Hem diliyle hem de kılıcıyla Resul-ü Ekrem'e kendisini adamış ve hizmetçi yapmıştı. Müteyye giderken hıçkıra hıçkıra gidiyordu. Cennete bir müjde aldığı için Rabbimin huzuruna nasıl sırtımda taşıdığım mesuliyetlerle çıkarım endişesiyle gidiyordu. Ve gitti ağlıya ağlıya gitti dönmedi. Ahmet bin Hanbel'in naklettiğine göre İbni i Revaha, ashab-ı kiramdan kimle karşılaşırsa şöyle diyordu, dostum gel bir dakika Allah'a iman edelim. Çoğu bunu anlıyordu, İbni i Revaha'nın maksadını anlıyordu, biz iman etmedik mi demiyorlardı. Yeniden nereden çıkardın resul Ekrem'in taliminin verasında bu iman edeceği sözünü demiyorlardı. Ama bir gün bir tanesi kızdı, feveran etti. Ve resul Ekrem aleyhissalatü vesselama gitti şöyle dedi, Ya Resulallah, İbn-i Hasan'ın talim dairen içinde bulunan imana iktifa etmiyor da, gel bir dakika iman edelim diyor. Allah Resulü maksadını anladı. Sözü söz sultanı anlar. Cevahiri cevahirci anlar. Cevahir füruşan olmayan cevherin kıymetini bilemez. İbn Rawa'nın bu ülvi maksadını anladı şöyle dedi: Yarhamullah İbn Ravaha Allah İbn Ravaha'ya merhamet etsin, Allah rahmetini onun üzerinden eksik etmesin. İnau yuhibul majalsel, latti tetebah al-maleika'u Meleklerin iftiharla bahsedecekleri meclislerde oturmadan İbn Rawa lezzet alıyor. Gel iman edelim derken imanımızı ziyadeleştirelim. Gel meleklerin alkış tutacağı meclisleri teşkil edelim. Gel mele-i âlâ'nın nazar nazarı olabilecek meclisler teşkil edelim. Mele-i âlâ'dan, nedî-i mukarrebin ve kerubinden bize nazarlar gelsin. Lahut aleminden ilhamlar gelsin. İmanımız arttıkça artsın, coştukça coşsun. Ve bir şu kevn-i sığmaz hale gelelim bu yönümüzle. Allah ibni revaheden rahmetini esirgemesin ve eksik etmesin etmeyecektir. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak'a ait manalar ve hakikatların müzakere edildiği meclisler melek-i kiram o meclislerde en istir. Kalbin dudağı uhrevi alemlere, lahut alemine müteveccih olduğu müddetçe melaike i kiram o türlü şeyleri dinlemeye teşne ve müheyyaddır. İç âleminizle lahut âlemine müteveccih olduğunuz müddetçe o âlem size daha yakın müteveccih olacak. Ve katarat emtar adedince melekler sizin etrafınızı saracak, Kâbe gibi belki sizi tavaf edecekler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslim-i Şerif'te daha şumurlu bir hadis-i şerifle şöyle buyuruyor. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte. Hadis-i şerifin başında başka şeyler anlatıyor. Mesela dünyada bir müminin maruz kaldığı bir musibeti bertaraf eden, ona göğüs keren, omuz veren, onun içinde bulunduğu dar keyfiyetten kurtaran, mümin Allah'a ahirette onun maruz kaldığı sıkıntılardan onu halas eder. Bir mümin'e nefes aldırırsanız, sesin soluğun kesildiği Mahkeme-i Kübra'da Allah size nefes aldırır. Birine ferahlıkla koşarsanız, birini huzura kavuşturma havası ve edası içinde imdadına yetişirseniz, Rabbi Kerim medede çok muhtaç olduğunuz Mahkeme-i Kübra'da imdadınıza yetişir. İşte bu hakikatları ifade ettiği hadisin son kısmında Resul Ekrem ومن سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله تعالى يطلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال bir kimse ilim tahsil edeceği, Allah'ı öğreneceği, hakikati kainata nüfuz edeceğim, kendi mana ve mahiyetine muttali olabileceği bir yola sülük ederse, Cenab-ı Hak cennete giden yolu kolaylaştırır ona. Artık iman etme kırtlağı sıkılıyor gibi bir hava hasıl etmez onda. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. فَمَنْ يَحْدِ اللّٰهُ اَنْ يُطِلَّهُ يَجْعَزْ فَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُطِلَّهُ يَجْعَزْ صَدْرَهُ طَيِّقًا حَرَجًا Bir insanın dalaletini Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak Murat buyurursa onun iradesini kötüye kullanmasıyla, kırtlağı sıkılıyor gibi bir belaya maruz kalır, bir musibete maruz kalır. Baş aşağı geliyor gibi, havadan atılıyor gibi. Havadaki ses soluk bitmiş gibi, daha doğrusu havadaki oksijen bitmiş gibi gırtlağı sıkılır onun. Bunu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin fen ve teknikle alakalı yönünü el aldığım zaman arizvamik arz etmiştim. Ama bir insan, marifeti sani yolunda, Allah hakkında kanaatini kuvvetlendirmek, anına yeni marifet hüzmeleri katmak, bir arı gibi her gün peteğine ayrı çiçek hüzmeleriyle dönmek maksadıyla bir yola girerse, Allah'a olan imanını kuvvetlendirmek, her gün yeni marifet hüzmeleriyle dönmek, konduğu çiçeklerden marifet hüzmeleri almak, kalp, kafa ve bütün letayfını Allah'a imanı o denli perçinleştirmek ki bin tane şeytanın eli yetişemeyecek hale gelsin. Böyle bir yola sülük ederse diyor Resul Ekrem. Sehalallahu lehu tarihen ilal cennet. Cennete giden yolu Allah ona kolaylaştırır. O hak ve hakikat yolunda sıkılmaz. Namaz onun için bir huzur, bir saadet işidir, ameliyesidir. Oruç, zekat, hac ve vesaire onun zevk duyabileceği hususlardır. Müslümanlığı yaşadığı zaman güvercinler gibi kanat çırpıyor hale gelir. Müslümanlığı terk ettiği zaman da gırt dağı sıkılmış gibi muzdar olur. Cennete giden yol böylesine kolaylaştırılır ona buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma اِشْتَمَعُوا ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بِيُوتِ Bir de bir cemaat. Allah evlerinden bir evde, herhangi bir ev. Sizin mescitleriniz değil. Ama Allah'ın adının anıldığı, Allah'a ait marifetin tedris edildiği, Resul-i Ekrem'in dile getirildiği ve Kur'an'ın hakikatlarına dekaikine nüfuz edilmeye çalışıldığı evler. Kur'an hakikatlarının müzakere edildiği evler. Kur'an'ın inceliklerine nüfuz peydah edelim diye yetedâ diyor. Birisi anlatacak, onlar dinleyecek değil. Sırayla hepsi okuyacak, hepsi tedris edecek. Karşılıklı müzakereyi derinleştirecek ve karşılıklı hakikatları anlamada birbirine yardımcı olacak fiiliyle anlatıyor bunu. Teda Rasul, Aralarında tedris ederler. Bilmediklerini birbirlerinden öğrenirler. İlmi hafleler ve meclisler tertip ve teşkil ederler. Marifetleriyle birbirlerinin imdadına koşarlar. İlla haffatumul melaike. Onlar bu denli ulvi gayelerle bir araya gelince Melekler bu meclisi terk etmez, onlar da bu meclise karışır. Çepeçevre bu meclisin etrafını sararlar, mana şudur. Hakkın anıldığı bir yerde melek olacaktır. Böylesine ulvi hakikatlerin müzakere edildiği yerde bulunmama husran ve haybettir. Melek husran ve haybetten münezzettir. Bütün yümlün ve bereketin yanında, önünde ve içindedir akâ manaların, Kur'an-ı hakikatlerin tedris edildiği yerler haffathumul <gülüyor> melâike çepeçevre melekler sararlar ve tenazzalet aleyhimü's sakinah ve onlara itminan ve sakinə iner. Dehrin hadiseleri yıldıramaz, ürkütemez. Onlarda yılgınlık nişanesi göremezsiniz. Düşerler, kalkarlar, yine yürürler. Bütün hadiseler aleyhinde cereyan etse, aleyhlerinde cereyan etse en dehşet verici şeyler, en dehşet verici korkular ve ölümler çepeçevre onları sarsa, cellatlar kapılarının önüne gelse, kalpleri itminan dolu bu cemaat muhtemel ki, kutsi vazifelerine halel gelmemesi için o meclisi terk etmeyecek ve gitmeyeceklerdir. Havalarını anlatıyor. Meleğin çepeçevre kendilerini sardığı ulvi bir cemaatin durumunu anlatıyor. تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَ Peyder peysekine nazil olur onlara. Korku kalplerinin dudağına gelmemiştir. Kalplerinin simasında bir ekşilik, bir burukluk meydana gelmemiştir. Ve sonra ve اللّٰهُ fimen مَنْ عِدَّ Allah Celle Celaluhu kendi kurbu huzurunda Ara sıra nazarları kevnü fesada müteveccih melek-i imkan alemine dönük melek-i ikram, meley-i ala ve nadi ala'nın sakinlerine bunları anlatır. Der ki tam ahvaline muttali olamadığınız benim kullarım var. Benim kullarım var ki şu anda Kitabullah'ı tedris ediyorlar. Melekler ceste ceste onların içine iniyor. Sekine, çepeçevre onların kalbi hayatlarını sarıyor ve onlara itminan getiriyor. Ve ben şu anda onları size anlatıyorum. Benim yeryüzümde şerefi göklere dek ulaşmış böyle bir cemaatim vardır, kullarım vardır, size anlatıyorum diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. Buhari'de aynı hadis devam ederken, Menseleke tarihen Tariqa ilmin sahala Allahu tariqan ilal cennet hadisi şerifinin Ebu Hüreyre ile rivayet edilen bir başka şeklinde şöyle diyor. Ve innel malaikete la tadau ajnihataha li bima Melekler kanatlarını talebe ilmin önüne sererler. Allah marifetinin peşine koşanların önüne ayaklarının altına seri verirler. Onun yaptığı şeyden hoşnut olduklarından ötürü. Rabbin hoşnut olduğundan onlar hoşnuttur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnut olduğundan onlar hoşnuttur. Meleği hoşnut olduğundan onlar hoşnuttur. Hoşnut olduklarından ötürü kanatlarını yerlere sererler. Kanadını melek yere serer ne demektir? Meleğin kanadı ne demektir? Bütün bunların kaşasına girişecek halde değiliz. Ama melek, o insanda nübüvvet manasının, peygamberlik mirasının bulunmasından ötürü tevkiren kanatlarını yere serer. İlim tahsil etmek, ilmiyle ile meşbu bulunmak ve sonra peygamber vazifesini der ühte etmek, başkalarına anlatmak. İşte bu büyük manayı tevkir ve tazim için melek, kanatlarını onların ayaklarının altına serer. Allah, marifetiyle meşbu olduklarından, dolup taştıklarından ötürü, melek onlara olan muhabbetinden ötürü onların önünde yerlere verir. Bu türlü güzel kimseler, yeryüzünde kemmi olarak sayıları az olduğundan ötürü, bunları muhafaza etmek için melek bunların önünde yerlere kadar serilir. Melek bunların önünde yere serilir, Zira semeyin, meleğin, kevni mekanın ve kevni fesadın manası ancak ehli ilim tarafından tebeyyun ettirilir. Biz hakikat ilmini tahsil etmeseydik, Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın talimatına kulak kesilmeseydik, ne kainatın manasını anlayacaktık, ne sema'nın manasını anlayacaktık, ne de meleğin manasını anlayacaktık. Resul Ekremin talimi sayesinde, bizim öğrenmemiz sayesinde, kainat umumi bir yetimhane olmadan kurtuldu, cin ve ins ağlamadan kurtuldu, kâinüm eken manasızlıktan abesiyetten kurtuldu, melek manasının anlaşılmamasından ötürü hüzünden tasadan ve kederden kurtuldu. Allahım sana hamdolsun ki. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talim ve irşadıyla bize hak ve hakikatı öğrettin. Melaike-i kiramın manasını öğrettin. Kevn-ü mekanın manasını öğrettin. Bize kendi manamızı öğrettin. Bizi bizim irfanımıza ulaştırdın. Kendi içimizde dahi bizi yetim olmadan halas eyledin. Evet, ondan ötürüdür ki Melaike-i kiram İlim tahsil eden, ilmin arkasından koşan kimsenin önünde tevazu kanatlarını yerlere kadar indirir, onlara tazim ve tekrimde bulunur. Cenab-ı Hak bizi o Ali güruha ilhak buyursun inşaAllahü Teala. Muhterem Müslümanlar, melekler masum varlıklardır. La yasun sun Allah ma amaruhun ve yefgelun ma yumarun. Emrolundukları şeyi harfiyen yapar ve Allah'a ısyan etmezler. Isyan onların semti kıl katlarına sokulamaz. Varsa röyaları, röyalarında akıllarından geçmez ısyan. İşte bu çok şerefli, çok mükerrem Allah'ın ibadı yeryüzünde inecek, size hizmet edecek. Ve bu hizmetini Allah'a karşı bir töhfe olarak, bir armağan olarak takdim edecek. Buna vesile olan şey... Gönlün genişliği, ilim ve irfan aşkıdır. İlim ve irfanınızın bir dudağı, marifeti saniye dayanacak. Böylesine bir ilim ve irfan aşkıdır. Yoksa Allah'ı bilmeye götürmeyen, Resul-ü Ekrem'i tanıtmaya götürmeyen, Kur'an hakaikine, nüfuza merdiven olmayan ilimler batsın yerin dibine. Ama biz, Yeryüzünde tutunduğun zaman marifeti ilahiye seni götürmeyecek bir ilim tanımıyoruz. Fizik, kimya, astronomi, matematik bunlar kendi sahalarında. Beşerin elinden gözü açık bir rehber gibi tutar ve beşeri marifet semasına götürür. Marifeti ilahide bir dudağı, marifete teşne ve onun aşıkı bir cemaat. Melek yeryüzünde kanatlarını tevazu duygu ve düşüncesiyle onun önüne seriyor. Onu tevkir ve tazim ediyor. Hazreti Adem'e melaike i kiramın secdesinde Allahu alem bu mananın büyük bir tesiri vardır. Hazreti Adem zellesi sabit bir insandır ve melaike i kiram buna nicehvandır. Et ec'alü yufsidu fiha ve yesfikud sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak, anarşiye meydan verecek bir cemaat mı yaratmak istiyorsun diye istifsar ediyorlar. Tefsirini soruyorlar. Yani hususiyle 20. asırda görüyorsunuz, ortalığı kana boyayan, insan şeklindeki canavarlarımı yaratacaksın Allah'ım diye melek soruyor. Allah'a soruyor. Hem cinslerini katledecek, Çoluk çocuğun ve kadının bulunduğu yerlere bombalar atacak, anarşist canavarları mı yaratmak istiyorsun Allah'ım?" diye soruyorlar, istifsar ediyorlar. Ve bu man az mahiyeti Adem'de müşahede ediliyor. Bununla beraber, inanan insanoğlunun mükerrem ve yüce bir tarafı vardır ki, Cenab-ı Hak o tarafına bakıyor ve meleklere emrediyor, Adem'e secde edeceksiniz. وَاِذْ قُلْنَا gibi, Allah لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا bir gün, ferman gün, Kemal-i Azametle gün, Adem'e gün, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, olan, gün, bir gün, bir bulunan bir önünde bir gün, yerlere kadar bir gün, o gün Meleğe emrediyor, Adem'in karşısında tevazu-i edeceksiniz. Çünkü cismaniyet ve ruhaniyete ait mana ancak Adem'le tebellür edecektir. maksad ilahi ancak Adem'le meydana gelecektir. Hem maddi cisim hem manevi yapı bütün bunların ikisine müştereken ayna olma ancak Adem'le zuhur edecektir. Bütün esma-i ilahinin nokta-i olma ancak Ademle olmuştur. Adem yeryüzünde adeta bütün mahlukatın mihrabı haline gelmiştir. Çünkü bütün sıfat ve esma-i ilahi hemen hemen bir tamamihi Adem'de mütecellidir. Zira Adem bütün mahlukatın fihristidir. Zira Adem bütün avalim içinde pünhandır. Bütün kevni mekan Adem'de matvi'dir. Adem mu Adem'dir ki çekirdek gibi toprağa düşmüştü ondan. Ben Adem'in en şereflisi, insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam bir semere gibi meydana gelmiştir. İşte bu büyük hakikata melaike i kiram secde etsin diye Cenabı Hak ve Teqaddüs Hazretleri secdeyle ferman ettiler. Bunda marifete aşık olma Allah ilmini öğrenmeye teşne bulunmanın tesiri çok büyüktür. Yine de Allahu Alem bir sevap diyelim. Çünkü bu sahada ancak vahyi konuşur. Bu sahada açık beyin bir ilham konuşur. Mahrum olduğum sahada kayıtsız söz konuşmadan Allah'a sığınırım. Muhterem Müslümanlar, mevzumuz şudur. Melaike-i kiramın hazır olduğu meclisler, Melaike-i kiramın en iyi meclisler. Ben meseleyi iki yönüyle yürütmeye çalışıyorum. Bir yönüyle bu hususal yakatı olan kimselerin üzerinde duruyor. Bir yönüyle de melaikenin vazifesine dikkatinizi istirham ediyorum. Meleğin vazifelerinden bir tanesi, yeryüzünde böyle nurun, feyzin, yümlün ve bereketin fışkırdığı yerleri boş bırakmamak. Sanak sanak rahmetin yağdığı yerleri boş bırakmamak, beşerin vazifesi de o ki o türlü rahmetin yümlün ve bereketin fışkırdığı yerlerden uzak kalmasın. Sanak sanak rahmetin yağdığı yerlerden de mahrum kalmasın. Şu meşhergâh-ı alam ve enamda Cenab-ı Hakk'ın sanatlarını müşahede ederken gözü açık olarak yaşasın, kalbi açık olarak yaşasın. Bir arı gibi şu meşergah âlemde dolaşsın. Konduğu her çiçekten bir hüzme alsın. Bu onunla Allah'a iman noktasını örmeye, nesçetmeye çalışsın. Kalbinde yepyeni bir abide, bir bina kursun. Marifet binası kursun. Bu bina onun ahiret saadetinin temeli, esası ve rükünü olacaktır. Allahu Teala ve Takaddüs Hazretleri Burada bizleri marifeti süvaniyesiyle serfiraz, öbür alemde de bu sayede bizleri mesut kılsın inşallahutaala. İşte bunun içindeki İbni Revahe gel bir saat veya bir dakika iman edelim diyordu. Sen de kalbin Allah'tan uzaklaştı, kurudu, dondu ve yozlaştı. Dakikaları hatırladıkça kalbi hışyar ve uyanık bir müminin elinden tut. Gel kardeşim de camiye gidelim de bir saat iman edelim Allah'a. Yani Rabbimizi hoşnut edelim. Yani mürde gönlümüze hayat getirelim. Yani sönmüş ve pörsümüş hissiyatımızı ve duygularımızı yeniden canlandıralım. Ta ilham-ı ilahi, vahyi ilahi olarak gelen esintilere makez olabilsin. Ta o marifet ve muhabbet-i ilahi deryasından gelen dalgalara mahkes olabilsin. Sen hazır olacaksın ki, gelen gelsin orada hüsnü kabul görsün. Senin daima haktan gelen tecellileri, müsafir edecek, mihmandar olabilecek bir gönlün yoksa, gaflet anında, biçimsiz oturduğun bir zamanda, Çeneni esnemekle aşağıya düşürdüğün anda, için haktan uzak kaldığı hengamda, rahmet-i ilahi gelir de geriye döner, sen Allah'a iman havası içinde yaşarsın ama heyhat, haybet ve husran içindesin. Kalbin ölmüş ondan haberin yoktur. kız olacaksın. Bir lahza hüdutta nöbet bekleyen insan gibi gözünü kapamayacaksın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müteyakkız gönüllerin temsilcisi, uyanık duyguların temsilcisi, duyan, bilen, hisseden, idrak eden her şeyden mana çıkaran kafaların temsilcisi. Hayatını uyanıklık içinde geçiriyor. Gün, güneşin ışığı altında çok aydındır onun için. Gece karanlığıyla وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا فَرْمَان۪يۜ ile onu mahkum ettiği zaman, Bundan öte nefsime hakim değilim. Elini başının altına koyacak. Sanki derin derin düşünmeyi temsilen elini başının altına koyacak. Ve ötesini sana havale ediyorum. Şu kalbimin tek lahza senden gafletine tahammülüm yoktur ama geldi bastırdı şu gaflet. Allahumma inni veccehtu veciye veyahut Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu veciyleyk ve elcehtu zahriyleyk Raghbatan ve rahbatan ileyk diyecek. Ötesinde Allah'a teslim olacak. Gafletli anlarını ona verecek. O dakikalarına dahi yümün ve bereket yazılmasını temin edeceksin. Onun için bir lahsa gözünü kapamayacaksın. Ta meleai ala'dan gelen şeyler uyanı kapısı açık bir mihmandar bulsunlar. Resul-ü evine götürmek için Önünde yerlere kadar serilen insan gibi ol ki Resul Ekrem gelsin sana misafir olsun. Herkes onu kabul etmeye teşni arzulu ve iştiyak içindeydi. Bize bize ya Resûlallah diyorlardı. Ama açık hüşyer bir gönül vardı ki Allah Celle Celaluhu devesini onun kapısına kadar götürdü. Ailesiyle, efradıyla, çoluk ve çocuğuyla onu kabul edecek, Kâmet-i kıymetine uygun izaz ve ikramda bulunacak ulvi bir gönül vardı ki Allah onun kapısına götürdüm. Senin kapına gelen Resul Ekrem değildir. Resul Ekrem değildir derken âşa opak da hakaret işmam eder bir şey anlamayın. Ayağını bastığı toprak benim nazarımda Kâbe'den daha ulvidir. Gözüme sürme diye çekerim. Ama senin kalbine her an misafir olmaya gelen Allah'ın rahmetidir. Allah'ın nazarıdır dikkat et, gafil bir kalbe Allah misafir olmaz. Sen böyle hüşyar olursan, meleği aala senin gönlünün etrafını metaf yapar da kabe'nin etrafında dönüyor gibi döner. Melekler senin etrafında pervaz ediyor gibi döner. Abdurrezzak'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte bunu görüyoruz. Resul Akram sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir erdi gafırda. Hiç kimsenin bulunmadığı, ipissiz bir yerde. Cinin ve insin bulunmadığı, ipissiz bir yerde. Hiçbir yer Allah'ın nazarından hali, hiçbir yer melekî âlânın sakinlerinden hali değildir. Böyle bir yerde su bulursa su bulur, abdest alır. Gösterişsiz, alaîşsız, riyasız ve sum'atsiz. Gecenin karanlığında abdest aldığı gibi Başını koyduğu yeri Allah'tan başka görenin bilinmediği dakikada başını yere koyduğu gibi. Bir sadık dostu seccadesi alnının yere değdiğini bilip de tertemiz alnından öptüğü anı Allah'tan başka kimsenin bilmediği gibi. Bir ardı kafirde. Cin ve insin bulunmadığı pıssız bir yerde. Kolların iştiyaklası var. Kimse yok Allah'ım ama sen varsın. mele sakinleri var. ''Seni şuracıkta bir hoşnut edeyim.'' Varsa diyor Allah Resulü abdest alır, yoksa teyemmüm eder. Ve sonra el bağlar Rabbin huzurunda, el pençe divan durur. Allah'a karşı kulluğunu arz eder. Buyuruyor Allah Resulü, ''Gözün kestiği kadar melaike-i kiram, ona iktida eder, imam kabul eder, arkasında saf bağlar dururlar.'' diyor. ''Yerine göre sen meleklerin önüne geçiyorsun.'' Bunu unutmayacaksın. Ve o senin arkanda namaz kılmayı şeref sayıyor. Cismaniyet ve beşeriyetin maruzu, sırtında beşeri garizeyi taşıyan, şehveti taşıyan, kini ve nefreti taşıyan, bir sürü şeytana ait duygularla li hikmetin meşbu bulunan, beşer nasıl bunları aşıyor? Nasıl bunların üstünde bir mevkiye, ...ehram gibi bir noktaya ulaşıyor ki orada melek... ...arkasında el penca divan duruyor. Sen imam ben me'mun diyor. Sen imamsın ben de cemaatim diyor. Ve bunu şerefle söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyorlar. Bu da meleğin vasifelerinden bir tanesi. Siz namaz kılarken... ...tehiyyatta ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat derken... Sizin tayyatınıza şahit olma, buna kulak kesilme, şahadetinizi beraber dile getirme. Siz eşhedü en ilah ilahe illallah derken, beraber aynı kutsi kelimeyi tekrar etme, onların vazifelerinden. Ve sizin vazifeniz, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken, selamınızda onları niyet etme. Her halükarda sizinle beraber bulunan, bir lahza sizden ayrılmayan, size her şeyinizi alkışlayan melaike-i kiramı selamlama, onlara selam verme. Ben ve netice itibariyle bütün selamlar hepsi Allah'a racidir. Allahümme entes selam ve minke selam ve ileyke ya'udus selam fe hayyina bis selam tebârekte ve teâleyte yâdel celâli vel ikram Biz Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğumuzu arzu-ubudiyetimizi böyle ifade ediyoruz. Cenab-ı Hak bu ahdi peymanda bizleri sadık, ahirette bunu bizim için lehimizde şahit kılsın inşallahü teala. Buraya kadar melaiike-i ikramın sizin müzakere ve tedris meclislerinize, Kur'an tilaveti meclislerinize şahit ve hazır bulunduklarına dikkatinizi çektim. Onlar vak'a sizden bir lahsı ayrılmazlar ama fakat bazı noktalarda tahşidat yapar, terakkümde bulunurlar. Mesela Resul Ekrem'in çeşitli hadis-i şeriflerde ifade buyurdukları gibi sallallahu aleyhi ve sellem Namazda ilk safta duranların etrafında pervaz ederler. Safları düzgün tutanların etrafında pervaz ederler. Saflarda boşluk bırakmayanların etrafında pervaz ederler. Namazdan sonra tesbihatını kudu ve huşu içinde Allah'a karşı takdim edenlerin etrafında pervaz ederler. Seherlerde kalkıp Allah'ın karşısında el pençe divan duranların etrafında pervaz ederler. Badi tecellinin estiği hengamda Hakk'ın sahih hadislerle kutsi hadislerle ifade buyurduğu gibi yok mu istiğfar eden tevbesini kabul edeyim yok mu dua eden dualarına icabet edeyim, yok mu huzurumda kulluk yapan kulluklarını kabul edeyim dediği dakikada. Badı tecelli eser seherlerde. Seherdir sadece zülüfleri süslü gezer. Ve uğradığı insan, adete amber kokar, gül kokar. Seherdir sinemizi çevirdiğimiz zaman, huzura kavuşacağımız an ve hengam. Onun için hak dostu, seherlerde eserbadi tecelli, uyan ey gözlerin vakti seherdedir. Hazreti Hakkı Hakk'i ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde, kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde, bak heyeti alemde bu hikmetleri seyret, bul saniyini ol ana gecelerde. Alem gaflet içinde döşek üzerinde, yorganın ağırlığını tartmaya çalıştığı hengamda, sen her ağırlığın altından kalk, her şeyin üstesinden gelmeye çalış ve Rabbinin karşısında el pençe divandır. Kur'an alkışlıyor. Yanlarını sıcak döşekten uzaklaştırıyorlar. Döşek onları kendine bağladığı dakikalarda yanlarını döşekten uzaklaştırıyorlar. Şu gecenin karanlığında, meleğin bana cemaat olacağı hengamda, sadece Rabbim ve karanlık odanın, karanlığının şahit olduğu dakikalarda Rabbime karşı kulluk yapayım diye, korku ve rahmetin unma havası muazenesi içinde, Rableri için el pençe, divan duranları Kur'an alkışlıyor. Cenab-ı Hak tebcil ve tebrik ediyor. Allah bizi o zümreye ilhak buyursun inşallah. Çok defa duymuşsunuzdur. Ben yine tekrar edeyim. Berzah azabından kurtulmanın tek yolu, geceyi ihya etmektir. Hiç olmazsa, gecenin gerdanı üzerinde iki rekat teheccüdünüz bulunmalıdır. Berzah azabından kurtulmayı düşünüyorsanız şayet. Kabirden öteki hayatınıza nur saçmak, ayağınız bir yere takılmadan, siz kösteklenmeden ve kötezlenmeden, dümdüz sırat-ı müstakim erbabı olarak yürümeyi arzu ediyorsanız, gecenin kara zülüfleri üzerinde, o karanlığa nur saçacak iki rekat hiç olmazsa namazınız olsun. Dört kılın, altı kılın, sekiz kılın. Ama hiç olmazsa peymana sadakatinizin ifadesi, iki rekat o gecenizi tenvir etsin. Size nakletmiştim. İbni Ömer diyor ki, resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına herkes gelir ve rüya anlatırdı. Derdim ki keşke ben de bir rüya görsem de anlatsam. Ve bir gün bir rüya gördüm. Beni bir çukurun yanına getirdiler. Bu derin derin mi derin kuyu cehennemdi. Onu bana gösterdiler adeta içine atacaklar gibi geldi bana. Çok endişe ediyor ve asılıyordum arkaya doğru. İbni Ömer diyor bunun. İbni Ömer, Hazreti Ömer'den geri olmayan bir insandı. Hayatını mescitte geçiren bir insandım. Sağ eline geleni sol eliyle dağıtan bir insandı. Ve hazret Ömer'den sonra Türkiye'ye kadar o tuz o devleti idare etmesela ayetini ancak onda gördükleri bir insandı. Hatta kısmen Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin üstünde müteala ettikleri bir insandı. Diyor ki beni götürüyorlardı o çukura doğru. Ben feryat ediyordum durmadan. Bir tanesi sonra bana dedi ki "Lemtuze veya Lemgüze evkama Senin için korku yoktur, sen korkma." dediler. Sen korkma, girmeyeceksin oraya. Ben kalktım o rüyayı geldim ablama anlattım, Hafsa'yı anlattım. Hazreti Hafsa resul Ekrem'e rüyamı nakletti ben de dinledim. Veya geldi bana nakletti. Resul ü Ekrem şöyle buyurdular. İbni Ömer ne güzel bir insan, ama keşke teheccüd namazı kılsa. Zira berzah aleminden cehennem şeklinde, nazarına bir tablo halinde arz edilen şey cehennem, berzah azabının tablosudur. O tablonun gösterdiği belaya maruz kalmamanın tek yolu, gecenin teheccüdle tenevür etmesidir. İbni Ömer ne güzel bir insandır, keşke teheccüd kılsa. Ve daha sonra ben bir kerecik olsun teheccüdü terk etmedim. hazret Ali ben Resul ü Ekrem'den bununla alakalı fermanı duyduktan sonra bir kere gece ihya'yı terk etmedim. Karşısındaki yardımcısı soruyor, Sıffeyn gecesinde de terk etmedim mi? Yani şu dâhili münakaşanın, buruşmanın, harbin, dâhili cidalin seni çok meşgul ettiği, için için ağlattığı, Mümin kardeşlerinle karşı karşıya geldiğin o gecede terk etmedin mi? O gecede terk etmedim diyor. Bir lafsa. Mevlana İkbal şöyle diyor. Hindistan'ın manevi kurucularından, Pakistan'ın kurucularından ve Hindistan istiklalinde büyük yardımı olan coşkun şair. Allah'a hamd ederim ki 15-20 sene İngiltere'nin olduğu ş karanlık, sis, is, pis havası altında kalmama rağmen bir tek gece teheccüdümü bana terkettirmedi, diyor. Müminliğin ve Türkiye'nin aydın havası içinde, teheccüdü bir tarafa bırakalım da, nice gafil müminler vardır ki, şeytan hayşumlarına girdiği, kulaklarına hadisin ifadesiyle idrar ettiği için, sabah namazına bile kalkamama gafleti içindedirler. Allah affetsin, sabah namazına kalkmama kebiredir. O dakikada insan ölürse baş aşağı gider, Allah muhafaza buyursun. Bırakın teheccüdü, ona bırakın diyemem ben onu, bırakın diyemem. Fakat bir duruma geliyoruz, İşin şahikasından başlayınca karına doğru gelirken önümüze bu çıkıyor. Sabah namazını şu gaflet mevsiminde terk eden mümin de vardır, Allah taksiratını affetsin.